161. Mektup Bu mektup Molla Salih Bedahşi Kulabi'ye yazılmıştır. Tasavvuf yolunda ilerlemek hakiki imana kavuşmak için olduğu bildirilmektedir. Süluk konaklarını geçmek hakiki imana kavuşmak içindir. Hakiki imana kavuşmak için önce nefsin itminen hasıl etmesi lazımdır. Nefis mutmeyine olmadıkça kurtuluş olmaz. Nefsin mutmeyine olması da kalbin onu kontrol ve idare etmesiyle olur. Kalbin nefsi idare edebilmesi için başka şeylerle meşgul olmaması ve Allahu Teala'dan başka hiçbir şeye bağlılığı kalmaması lazımdır. Kalbin hiçbir şeye bağlılığı kalmadığının alameti, işareti vardır. Bu da ma'sivayı unutmasıdır. Öyle unutmalıdır ki Allahu Teala'dan başka herhangi bir şeyi kılıcı kadar düşünürse ma'sivadan kurtulmamış olur. Masiva bütün mahluklar demektir. Kalbi masivadan selamet bulmuş, kurtulmuş olana müjdeler olsun. Kalbin selamet bulması ve böylece nefsin itminana kavuşması için çok çalışmalıdır. Bu Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki bunu dilediğine verir. Allahu Teala büyük ihsan sahibidir ve selam. 162. mektup. Bu mektup hacı Muhammed Sıddır ki bedahşiye yazılmıştır. Mübarek Ramazan ayının üstünlüğünü ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirildiğini ve ormayla iftar etmenin müstehab olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala'nın zatının şuudatından biri kelam şanıdır. Bu kelam şanında zatın bütün üstünlükleri ve sıfatların bütün şuunları bulunur. Böyle olduğu önceki mektuplardan bildirilmişti. Mübarek Ramazan ayında da bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket Allahu Teala'nın zatından gelmektedir. Onun şu onlarından hasıl olmaktadır. Her kusur, her kötülük de mahlukların zatlarından ve sıfatlarından hasıl olmaktadır. Nisa Suresinin 78. ayetinde mealen sana gelen her güzel şey Allahu Teala'dan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de kendinden deri boyuldu. Bunun için bu aydaki iyiliklerin, bereketlerin hepsi. Allah Teala'nın zatındaki üstünlüklerden gelmektedir. Bu üstünlüklerin hepsi de kelam şa'nında bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu kelam şa'nının hakikatinin hepsinden hasıl olmuştur. Bundan dolayı bu mübarek ayın Kur'an-ı Kerim'le tam bağlılığı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı Kur'an-ı Kerim bu aydan nazil oldu. Bakara suresinin 185. ayetinde mealen, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi buyuruyor. Kadir gecesi bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir gecesi çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir. Bunun için bir kimse bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek hayırlı ve bereketli olur. Allahu Teala hepimizi bu mübarek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun. Hepimize bundan büyük pay versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, oruçlu olan kimse hurmayla iftar etsin. Çünkü hurma berekettir. O server sallallahu aleyhi ve sellem hurmayla iftar ederdi. Hurmanın bereketli olmasın şöyledir ki, onun ağacına nahle denir. Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nahle ağacına Adem oğullarının halasıdır derdi. Halanız olan Nahle'ye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç Adem aleyhisselam'ın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır buyuruldu. Görülüyor ki Nahle Adem aleyhisselam'ın çamurundan yaratılmıştır. Nahle'ye bereket buyurması bunda bir şeyin bulunduğu için olsan gerektir. Bunun için Nahlinin meyvesi olan hurmayı yiyince insanın parçasının dokusu olur. Böylece hurmada bulunan her şey insana da aktarılmış olur. Hurmada bulunan sonsuz üstünlükler bunu yiyende de bulunur. Hurmayı yiyen herkes böyle olursa da oruçu kimse itiraz zamanında şehvetlerden ve dünyanın geçici zevklerinden temiz olduğu için hurmadan pek çok istifade eder. Anlattığımız faydaları daha tam ve daha olgun olur. O server aleyhissalatü vesselam, müminin sahurunun hurmayla olmasın güzeldir buyurdu. Bu da belki hurma insanın dokularına karışınca insanın hakikatini tamamladığı içindir. Oruşurken böyle şey olmadığı için bunun karşılığı olarak sahurda hurma yemenin güzel olduğunu bildirilmiştir. Hurma yemek, çeşitli yemekleri yemek gibi faydalı olmaktadır. Hurmanın bu bereketi kendisinde her şey bulunduğu için iftar zamanına kadar insanda kalır. Ormanın bu faydası, ancak İslamiyet'e uygun olarak yenildiği, İslamiyet'ten kılıcı kadar ayrılık bulunmadığı zamandır. Tam faydasına kavuşmak için bir ağacın bir meyvesi olarak değil, bildirdiğimiz topluluğunu, bereketini düşünerek yemek lazımdır. Yalnız bir meyve olarak yenirse, yalnız madde, kalori faydası elde edilir. İşin iç yüzünü bilerek yenirse, berekete kavuşulup, batını da besler. Bereketine kavuşulmadan yemek kusur olur, Farisi'nin dediği gibi. Çalış, lokmayı kıymetlendir önce, ondan sonra hiç korkma ye, doyunca. İftarı erken, sahuru geç yapmakta bu incelik vardır. Haramdan sakın, farzı yapmaya bak, farzı yapmazsan olur halin harap. 163. Mektup Bu mektup Es-Seyyid ve Nakip Şeyh Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. İslam'la küfrün birbirinin zıddı tersi olduğunu, İslam düşmanlarını sevmemeyi bildirmektedir. Bize çeşitli nimetleri veren ve Müslüman yapmakla şereflendiren ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden eylemekle kıymettendiren Allahu Teala'ya hamd olsun. Dünya ve ahiret saadetine, rahatlıklarına kavuşmak ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi, mahlukların en üstünü, en kıymetlisi olan Muhammed Aleyhisselam'a uymakta, onun izinden gitmekle ele geçebilir. O yüce peygambere ve onun temiz ehli beytine ve ashabının hepsine en iyi dualar ve en üstün selamlar olsun. Muhammed Aleyhisselam'a uymak demek, ahkam-ı İslamiye'ye yani İslamiyete uymak ve küfrü ve kafirliği yok etmeye çalışmak demektir. Çünkü İslam'la küfür birbirinin zıttıdır, tersidir. Birinin bulunduğu yerde öteki bulunamaz ve gider. Bu iki zıt şey bir arada bulunamaz. Birine kıymet vermek, ötekini aşağılamak olur. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 73. ayetinde mealen, Ey yüce peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara sert davran buyuruldu. Halbuki azim sahibi olan, çok merhametli olan peygamberine, İslam dinine ve Müslümanlara saldıran kafirlere cihat etmeyi, onlara karşı sert davranmayı emrediyor. Bundan anlaşılıyor ki, İslam'a saldıranlara sert davranmak da hulki azimdir. İslam'a izzet vermek, kıymetini artırmak için küfrü ve kafirleri, yani İslam dinine ve Müslümanlara saldıranları kötülemek, onları aşağı tutmak lazımdır. Böyle kafirlere kıymet vermek, onları yüksek tutmak, İslamiyeti ve Müslümanları kötülemek, aşağılamak olur. Kafirlere kıymet vermek demek, onları üstün tutmak, karşılarında eğilmek olmakla beraber, onlarla birlikte bulunmak, konuşmak, görüşmek de onlara kıymet vermek olur. İslam düşmanlarından, İslamiyete saldıranlardan köpekten kaçar gibi kaçmak, onların pis ve alçak olduklarını bilmek lazımdır. İslam dinine saldıran bir mevki makam sahibi ise ve bir Müslümanın bu kimseye bir işi düşerse ve bu işi muhakkak onun yapması icap ederse abdesthaneye gider gibi işini bitirinceye kadar yanına gidilir. Fakat yine o alçağa kıymet verecek bir şey söylenmez ve böyle bir hareket yapılmaz. Olgun bir Müslüman, onun yüzünü görmemek için o işinden bile vazgeçer. Onun zehirli, zararlı sözlerini işitmekten, cehennemlik yüzünü görmekten kurtulur. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de böyle kafirlerin kendisine ve sevgili Peygamberine düşman olduklarını bildiriyor. Allahu Teala'nın ve Onun Resulünün düşmanlarıyla Müslümanlara gerici diyenlerle düşüp kalkmak, o alçaklarla arkadaşlık etmek büyük cinayet, çok çirkin bir suç olur. Bu kimselerle görüşmek, arkadaşlık etmek çeşitli zararlara sebep olur. Farisi'nin dediği gibi, Kafirlerin azalması İslam'a kuvvet verir. Bir kimsenin Müslüman olmasına alamet, İslam düşmanlarını tanıması, onlara aldanmaması, sözlerini dinlememesidir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 8. ayetinde kafirlere necez yani pis dedi. 95. ayetinde de riz buyurdu. Ricis de pis demektir. Bunun için Müslümanların kendileriyle alay eden kafirleri pis ve zararlı bilmeleri lazımdır. Böyle bilince onlarla arkadaşlık yapmazlar, sevişmezler, onlardan sakınırlar. Onlarla birlikte bulunmaktan nefret ederler. Böyle kafirlerle meşveret etmek, işleri onlara danışıp onların sözüyle hareket etmek bu din düşmanlarına kıymet vermek olur. Hem de onları çok yükseltmek olur. Onlardan yardım şifa beslemek ve hele onlar vasıtasıyla dua ve ibadet etmek boşuna uğraşmaktır. Mü'min suresinin 50. ayetinde, Rahat suresinin 14. ayetinde mealen, ''Kâfirlerin duaları ancak delaletledir.'' buyuruldu. Yani İslam düşmanlarının duaları kabul olmaz, hiç fayda vermez. Kafirler, papazlar vasıtasıyla yapılan duaları Allahu Teala hiçbir zaman kabul etmez. Böyle duaları Müslümanlara faydası olmaz. Yalnız bu surette o dinsizlere bir kıymeti verilmiş olur. Onlar dua ederken putlarını, Allah'ın düşmanlarını araya koyar. Onlardan dua beklemenin kötülüğünün, çirkinliğinin nereye kadar uzandığını, Müslümanlığın temelinden yıkılıp kokusunun bile kalmayacağını buradan anlamalıdır. Büyüklerden biri buyuruyor ki, ''Sizden biriniz divane olmadıkça tam Müslüman olmazsınız.'' burada divane olmak, İslamiyeti yaymak için çalışmak, çabalamak ve bu arada kendi faydasını ve zararını hatrına bile getirmemek demektir. Müslümanlığa dokunmasın da her ne olursa olsun olmayan da olmasın, yeter ki Müslümanlığa bir zarar olmasın. Müslümanlık demek Allahu Teala'nın ve onun Peygamberinin razı olduğu, beğendiği şeyler demektir. Allahu Teala'nın razı olduğu şeyden daha kıymetli ne olabilir? Allah-u Teala'nın Rabbimiz olmasına ve İslamiyet'in dinimiz olmasına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Peygamberimiz olmasına razı olduk ve sevindik. Farisi'nin dediği gibi, ''Beni bu yoldan ayırma ya Rabbi.'' Peygamberlerin Efendisi olan Muhammed Aleyhisselam hürmetine, ''Beni Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür ya Rabbi.'' Vakit dar olduğu için bilinmesi çok lazım olan ve zaruri olan şeyleri ancak kısaca yazdım gönderiyorum. Bundan sonra eğer Cenab-ı Hak nasip ederse bundan daha geniş ve daha uzun yazar gönderirim. İslam'la küfür birbirinin zıttı oldukları, bir arada bulunmayacakları gibi ahiret de dünyanın zıttıdır. Dünya ile ahiret bir arada bulunmaz. Ahireti kazanmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Yani dünyaya düşkün olmamak lazımdır. Dünyanın ne demek olduğunu 73. mektuptan bildirmiştim. Dünya, Allahu Teala'nın beğenmediği, yasak ettiği şeyler demektir. Dünyayı terk etmek iki türlüdür. Birincisi, mübah olan şeylerin hepsini terk edip yalnız yaşamak için ve dinini korumak için zaruri lazım olan mübahları kullanmaktır. Dünyayı böyle terk etmek çok kıymetli ve çok faydalıysa da çok güçtür. Dünyayı terk etmenin ikincisi, haram olan ve şüpheli olan şeylerden sakınmak ve yalnız mübahları kullanmaktır. Dünyayı böyle terk etmekte hele bu zamanda çok kıymetlidir. Farisi'nin dediği gibi gök arşa nazaran pek aşağıdır. Toprağa göre ise çok yüksektir. Hiç olmasa bu ikinci şekle göre dünyayı terk etmelidir. Allahu Teala'nın haram dediği, yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Mesela erkekler altın ve gümüş eşya kullanmamalı ve halis ipek kumaştan elbise ve çamaşır giymemelidir. Altın ve gümüş eşya süs için muhafaza olunursa caizdir. Bunları kullanmak haramdır. Mesela bunlarla bir şey içmek, bunlar içinden bir şey yemek, koku ve sürme kutuları, kalem, saat yapmak gibi kullanmak haramdır. Altından ve gümüşten yapılmış yüzük, bilezik, küpe ve gerdanlık gibi süs eşyasını kadınların kullanmaları caizdir. Fakat bunları sokakta ve yabancı erkekler yanında örtmeleri lazımdır. Domuz eti yemek, alkollü içecekleri içmek, kumar oynamak, faiz vermek ve almak açıkça ve kesin olarak haramdır. Kadınların kızların başları, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları ve buralarını yabancı erkeklere göstermeleri haramdır. Erkeklerin dizleri ve göbekten dize kadar yerlerinden herhangi bir kısmı açık sokağa çıkmaları, buralarını herhangi bir kadına veya erkeğe göstermeleri haramdır. Kadınların ve erkeklerin sokağa çıkarken buralarını örtmeleri farzdır. Allahu Teala Müslümanlara böyle emrediyor. Buraları açık sokağa çıkanlar haram işlemiş olur günaha girer. Ahirette cehennemde azap göreceklerdir. Eğer açık gezerken ne olurmuş? Sen kalbe bak. Kalbin temiz ya gibi şeyler söylenirse Allahu Teala'nın emrine, yasaklarına ehemmiyet vermemiş, bunları beğenmemiş olur. Ahkamı İslamiye'ye, yani Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına kıymet vermeyen, beğenmeyen kimselerin imanı gider. Müslüman olduğunu söylese de müslüman değildir. Yalancıdır. Bu günahlardan ve sözden tevbe edinceye kadar namazları, oruçları, zekatları, hiçbir ibadeti ve hiçbir iyiliği kabul olmaz ve ahirette sonsuz olarak cehennemde azap görür. İmanı olan hanımların ve erkeklerin bir günah işledikten sonra hemen pişman olması ve vazgeçmesi, tevbe etmesi lazımdır. Günahı bırakmazsa, sıkılmadan, utanmadan hep yaparsa Allahu Teala'dan korkmuyor demektir. Böyle olunca imanı gider, mürted olur. Allahutaala'nın mübah ettiği, izin verdiği şeylerin çeşidi ve sayısı çoktur. Haram ettiği, yasak ettiği şeylerse pek azdır. Mübahlardaki faydalı ve lezzet haramlardakinden kat kat ziyadedir. Mübah işleyenleri Teala sever. Haram işleyenleri sevmez. Aklı olan, doğru düşünebilen bir kimse çabuk geçen bir lezzet için Allahutaala'ya gücendirmeyi elbette istemez. Hem de zararlı olan bir lezzeti haram edince bu lezzette olan zararsız birçok başka şeyleri mübah eylemiştir. Allahu Teala bizi ve sizleri bu yüce İslam dininin sahibinin gösterdiği doğru yoldan ayırmasın. Helali, haramı, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nelere inanılacağını her türedi yalancı kimseye sormamalıdır. Kendi aklıyla, görüşüyle, düşüncesiyle konuşan kimse din adamı değil. Din iman hırsızıdır. Müslümanların imanlarını çalar. Bunlar İslamiyete açıkça saldıran kafirlerden daha zararlı ve daha kötüdür. Bunların sözlerine, kitaplarına, mecmualarına aldanmamalıdır. ehl sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyan, bilen ve bildiren doğru Müslümanları Allah adamlarını aramalı, bulmalı, dini, imanı, helali ve haramı bunlara sormalı, bunların sözlerinden ve yazılarından öğrenmelidir. Kurtuluş yolu budur. İslamiyetin dışında olan her şey kıymetsizdir ve zararlıdır. İslamiyetten ayrılan delalete, felakete düşer. Allahu Teala halimizi, şanımızı ve sonumuzu hayırlı ve selametle eylesin. İnsan beşer, durmaz şaşar. Eyler hata, üçer beşer. Düz ovada yürürken ayağa sürter ve düşer. 164. mektup. Bu mektup hafız Bedan Hatti'ni Serhandi'ye yazılmıştır. Allahu Teala'nın feyz ve nimetleri her an herkese gelmektedir. Bunları almak ve almamak arasındaki ayrılık insanlarda olduğum bildirilmektedir. Allahu Teala hepimizi İslamiyet yolunda bulundursun. Allahu Teala'nın feizleri, nimetleri, ihsanları yani iyilikleri her an insanların iyisine, kötüsüne herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızık, hidayet, irşat ve selamet ve daha birçok iyiliği fark gözetmeksizin göndermektedir. Kollarının küfürlerinin günahlarını yüzlerine vurmuyor. Kendisine karşı gelenlerin, inkar edenlerin, günah işleyenlerin rızıklarını kesmiyor. Dünya için çalışanlara karşılıklarını fark gözetmeksizin veriyor. Fark bunları kabulde, alabilmekte ve bazılarını da almamak suretiyle insanlardadır allah Teala kullarına zulüm etmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar. Haşa! Zulüm etmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Nitekim güneş hem çamaşır yıkayan adama hem de çamaşırlara aynı şekilde parlamaktayken, adamın yüzünü yıkayıp karartır, çamaşırlarını beyazlatır.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 Demek ki İslamiyeti dünya işlerinden ayırmak mümkün değildir. İslamiyeti dünya işlerinden ayırmaya kalkışmak, İslamiyeti ve Müslümanları yeryüzünden kaldırmaya çalışmak demek olmaz mı? İnsanların Allahu Teala'dan gelen nimetlere nail olmamaları, ondan yüz çevirdikleri içindir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kap, nisan yağmurlarına elbette kavuşamaz. Evet, yüz çeviren birçok kimsenin nimetler içinde yaşadığı görülüp, Mahrum kalmadıkları zannolunuyorsa da bunlara da nimet olarak gönderilenler hakikatte azap ve felaket tohumlarıdır. Mekri ilahi de istidrac olarak yani Allahu Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir. O kinseleri harabe etmek için ve daha ziyade azıp sapıtmaları içindir. Nitekim Mümin Suresi'nin 56. ayetinde mealen Kafirler, mal ve çok evlat gibi dünyalıklarını verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyorlar. Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir. Aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurmuştur. O halde hak taladan yüz çevirenlere verilen dünyalıklar, hep haraplıktır, felakettir. Şeker hastasına verilen tatlılar, helvalar gibidir. Onu bir an evvel helak sürükler. Allahu Teala bizleri böyle olmaktan korusun. 165. Mektup Bu mektup nakıf Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. İslamiyetin sahibi Muhammed Aleyhisselama uyanları övmekte ve onun İslamiyetine uymak istemeyenleri sevmemek, onları düşman bilmek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala sizi Kureyş kabilesinden ve Haşimi soyundan olan ümmi ve şerefli peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan yapmakta şereflendirdiği gibi, manevi mirasına kavuşmakta da şereflendirsin. Bu duaya amin diyen kullarını da kıyamette acıyarak karşılasın. Resulullah'ın soyundan olan o büyük Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ailemi halkındaki mallarına varis olur. Manevi mirasa ailemi emirdeki şeylere kavuşmaktır. Onlar da iman, marifet, rüşt gibi nimetlerdir. Ailemi halktan olup görünen nimetlere şükretmek manevi mirasa kavuşmak olur. Manevi mirasa kavuşmaksa o yüce peygambere tam uymakta da olabilir. Bunun için ona tabi olmaya çalışınız. Onun emirlerine sarılınız ve yasaklarından kaçınız. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de onun düşmanlarının düşman bilmektir. İslamiyeti beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete müdahene... Yani gevşeklik sığmaz. Aşıklar, sevgililerinin divanisi olup onlara aykırı bir şey yapmaz. Aykırı gidenlerle uyuşmaz. İki zıt şeyin muhabbeti bir kalpte bir arada yerleşmez. Cemil zıddain muhaldir. İki zıttan birini sevmek, diğerine düşmanlığı icap eder. İşi elden kaçırmadan iyi düşünmeli. Elden gitmiş olanlar da kurtulabilir. Yarın iş elden çıkınca pişmanlıktan başka ele bir şey geçmez. Farisi'nin dediği gibi, Ortalık aydınlanınca olur belli, herkesin geceyi kimle geçirdi. Bu dünya malları, mülkleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün seninse yarın başkasınındır. Ahirette ele girecek olansa sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Birkaç günlük hayat, eğer dünyaya ve ahiretin en kıymetli insanı olan Muhammed Aleyhisselama tabi olarak geçirilirse, saadeti ebediye, sonsuz necat, kurtuluş olur. Yoksa, ona tabi olmadıkça hiçbir şey olmaz. Ona uymadıkça her yapılan hayır, iyilik burada kalır. Ahirette ele geçmez. Farisi'nin dediği gibi, ''Muhammed yüzü suyudur cihanın. Kapısının toprağı olmayan toprak altında kalsın.'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak şerefine kavuşmak için dünyada olan her şeyden yüz çevirmek lazım olmaz. Böyle yapmak çok zor olur. Eğer farz olan zekat verilirse, Dünya mallarının hepsi terk edilmiş demek olur. Böylece insan dünyanın zararlarından kurtulmuş olur. Çünkü bir malın zekatı verilince o mal zarardan kurtulur. Demek ki dünya malını zarardan korumak için ilaç o malın zekatını vermektir. Malın hepsini Allah yoluna vermek elbette daha iyi ve faydalıysa da zekatını ayırıp yerine vermek de bu işi görmektedir. Farisi'nin dediği gibi, Gökler arşa göre elbette alçaktır fakat yeryüzünden pek çok yüksektir. Demek ki aklı olan her işini İslamiyete uygun yapmak için çok çalışmalıdır. Alimler, salihler gibi İslamiyet adamlarının kıymetlerini bilmeli, onlara saygı göstermeli, edepli davranmalıdır. İslamiyetin yayılması için elinden geleni yapmalıdır. Nefislerinin istekleri ardı sıra koşanlar, bidat sahiplerini adam yerine koymamalı, onları kıymetsiz aşağı tutmalıdır bidat sahibine kıymet veren, İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur. Allahu Teala'nın düşmanı ve onun Resulü'nün düşmanı olan kafirleri kendisine düşman bilmelidir. İslam düşmanlarını aşağı tutmalı, kıymetsiz, rezil olmaları için uğraşmalıdır. O alçaklara hiçbir zaman ve hiçbir yerde saygı göstermemelidir. Onlarla görüşmemeli, hiç buluşmamalıdır. O düşmanlara hep sert davranmalı, elden geldiği kadar yüzlerini görmemeli, işlere karıştırılmamalıdır. Onlara bir iş düşerse, onlarsız olmayacaksa abdesthaneye gider gibi istemeyerek ve üzülerek iş bitinceye kadar yardımları istenebilir. O yüce ceddinizin sevgisine kavuşturan kurtuluş yolu işte budur. Eğer bu yoldan ilerlenmezse o yüksek huzura kavuşmak pek güç olur. Bize yazıklar olsun. Arabi'nin dediği gibi, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Daha çok yazarak sizi usandırmak istemiyorum. Farisi'nin dediği gibi, az söyledim sana, incitmekten sakındım. Sözüm çoksa da anlatmaktan sıkıldım.